Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16:30 gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri'nde gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz ve bu öyküleri öykülerimizin kahramanlarından dinliyoruz. Bugün de programımızda yine çok özel bir konuğumuz var sevgili Mehmet Naci Aköz bugün programımızın konuğu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizle paylaşacaksınız. Bunun için de size teşekkür etmek istiyoruz dinleyicilerimiz adına. Ben teşekkür ederim. Mehmet Naci Aköz kimdir desem nasıl tanımlarsınız kendinizi? Nerede başladı yaşam öykünüz? Ee, ben 58 Üsküdar doğumluyum. Ee, İstanbul Yeditepe'den oluşur derler. Oysa Üsküdar'ın kendi içinde 8 tane tepesi olan bir ilçe. bu Bu tepeden bir tanesi olan Toygar Tepede büyüdüm. Bütün çocukluğum orada geçti. Bütün çocukluğum orada içerken de ya misket oynardık ya top oynardık veya uçutma uçururduk. 1958 yılında doğdunuz ve o zaman İstanbul'un da Üsküdar'ın güzel bir mahallesinde bir çocukluk evet. yaşadınız. Nasıl bir çocukluk dönemiydi o dönem? Valla ben... Bugünden o güne baktığım zaman çocukluğumun aslında güzel bir çocukluk olduğunu düşünüyorum. Aslında sadece kendimi değil o dönemin çocuklarının hepsinin güzel bir çocukluk geçirdiklerini düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten çocuk gibi büyüdük. Yani sokakta e, ne bileyim bisiklet işte, oynadık, çember çevirdik. E, yere çivi saplama dediğimiz onlara yaptık. E, uçutma uçurduk, top oynadık. E, böyle biraz hmm, haşaralık diyelim. Akşamları e, mahallenin evlerinin zillerini çalar kaçardık. Bunlar biz şey oyun yapmadı ki. Bizim jenerasyonlar, evet. bizden önceki jenerasyonlar herhalde kuşaklar boyunca devam eden en masum yaramazlıklarımızdan bir tanesidir. Yani biz sokak oyunlarla büyüdük. O dönem çocukların hepsi sokak oyunları büyüdü Şimdikiyle kıyaslama yapmışmış ya biz daha iyiyiz diye. Şimdi yapamıyor çocuklar maalesef. Çünkü sokak kalmadı ortada. Yani ne arsa var ne arazi var. ...sokaklarımızda çocukları çıkaramıyoruz... ...çok kötü bir dönem yani... ...ben çocukları çok acıyorum... ...torunlara var onlara bile acıyorum... ...peki çocukluğunuzda... E, ...mahalle aralarında sokaklarda oyun oynayan... ...sokak oyunları oynayan... ...o evet. geniş Üsküdar'ın o zamanki geniş arsalarında... Aynen. ...mahalledeki arkadaşlarınızla beraber... E, ...oyunları oynayan bir çocukluk dönemi... ...sonra okula gittiniz herhalde... ...evet... E, ...ardından okul hayatı... ...nasıl devam etti, neler yaptınız? E, Üsküdar'da taş mektep diye bir me mektep var... ...çok eski bir mektep... E, ...bizim ev ile onun arası... ...bir kilometre falan olan bir yer... ...hep oraları her gün sabah yürür... E, ...okula gider ve okuldan tekrar gelirdik... ...çünkü servis diye bir şey biz bilmiyoruz. ...şimdilerdeki çocuklar biliyorlar servisi... ...dolayısıyla biz evle ...okul arasında bile oynayarak giderdik... Okul Öyle, yolu bile eğlenceli bir hale geliyordu... Okul yolu bile eğlenceliydi... Tabii e, bunun mu etkisi yoksa o günkü şartlar mı bilmiyorum. Okulda çok böyle haşır neşirlemez üst seviyede gitmedi. E, ben e, iyi hatırlarım. Bütün karnım hep iyi gelirdi. Hep iyi. Yani ne kötüm vardı ve pekiyim vardı. E, i̇lkokulu bitirdim. 5. sınıf bitirdikten sonra o zaman 5 seneler devam ediyordu. Ortaokula gittim. Ortaokulun 1. sınıfında başlattım. E, bir kere okudum yani bir sınıf okudum. birinci karnede 8 zayıf aldım ilk dönemde. 2. karnede 7 zayıf yani bir tanesini vermişim yani çok be, becerikli bir ikinci <gülüyor> dönem getirmişim 7 zayıf. Ee, babam terziydi benim. Ee, ikinci 2. karneye şey karne getirme, karneye ve geç makinenin başına dedi. Makine dedi dikiş makinesiydi. Ve e, babam... terzi, çıraklığı böylece başlamış oldu. zaten ufak tefek yapıyorduk ama işte okul dışındaki zamanlarda yapıyorduk. Artık meslek tam, olarak tam kadro halinde e, terzi oldum. Hayatım öyle başladı, öyle devam etti. Ne kadar sürdü bu terzi çıraklığı? Ee, yani 11-12 yaşında başladım orada. 29 yaşında kadar ben babamı yanındaydım ama son belki 7-8 senesi konfeksiyon mağazası şeklinde dönüştürmüştü. Terzilikte artık kendisi de kopmuştu. Ama hepsine bakarsın işte 29 yaşına kadar babamla e, işte terzi çıraklığı, terzi kalpalı, konfeksiyon tezgahtarlığı, işte tırnak içinde patron altı pozisyonda. Öyle bir dönem geçirdim. Ama e, eğitimime şu paranızı açmak istiyorum. E, orta birde bıraktığım eğitimimi tam 20 yıl sonra dışarıdan vererek ortaokul bilirdim. Ondan 2 sene sonra liseyi dışarıdan verdim. Ondan bir 6 sene sonra da üniversite imtihanına girdim. Üniversite imtihanına girmem de aslında küçük kızımla inatlaşmamdan kaynaklandı ve en küçük kızımı işte üniversiteye göndereceğiz Kursa gönderiyoruz Akşam geliyor dizinin başında yok televizyon başında kızıyorum İşte o kadar para veriyoruz Niye e, düzgün dersleri çalışması falan filan derken Bir gün kızdım dedim ki Senle beraber imtihana ben de gireceğim Senden de fazla puan alacağım dedim Fazla Ondan puan falan. aldınız mı Yok fazla <gülüyor> alamadım <gülüyor> ama, <gülüyor> ama, yine de ama o inatı işte, İkimiz birden e, şeye girdik hmm, Üniversite sınavlarına girdik O özel üniversitelerden bir tanesini kazandı ben de Eskişehir'i kazandım. Şu an hala öğreneceğim. Ne güzel. Ne Ama güzel. herhalde son 8-10 yıldır <gülüyor> okulunla ilişkimi <gülüyor> Olsun bitirirsiniz bir gün siz. Ona inanmışsınız. Bence yapamayacağınız bir şey değil. Tabii tamam burada dersin. eğitim sadece okul okumak değil. Hayatın kendisi. Önemli olan azimli olmak, çaba sarf etmek. Bir şeyleri elde etmek için uğraşmak. Evet. Peki... Şimdi 12-13 yaşında babanızın yanında terzi çırağı olarak başladınız. Aynen. Gençlik dönemleri hep babanızın yanında çalışarak geçti. Aynen ve babam çok sert bir adamız. Bizim eski kuşak öyleydi. Mü müthiş sert bir adam. Geldiği anda hep herkes ayakta hazır olurdu. Nasıl yani, bir gençlik dönemiydi peki o da? Kal kalpalarımız bile. <gülüyor> <gülüyor> Valla e, top oynayamazdık mesela. Babam topu kızardı. Top oynadığına hep gizli oynadığımız oyundu. Uçurtmayı mesela daha rahat uçururduk. Yani uçurtma uçurmamıza kızmazdı. Ama top oynamamızı kızardı. Böyle bir işte geçtim. Çocukluk yönemi geçti. Peki herhalde arada askere gittiniz geldiniz. Aynen. Sonra evlendiniz. Askere gittim hemen. Daha 19 yaşına girer girmez. Şey 20'ye girer girmez girdim. İlk tertip gitmişim Mart ayında. E, askerden geldikten bir sene sonra da evlendim. E, Kaç yıllar... yıllarıydı o dönemler? 80, 80. 1980'de yaptım. 1980 dönemleri. Ben e, ihtilalde, ihtilalde üç ay sonra evlendim. Sen nasıl edip ülkenin zor dönemleri aslında zor ve buhranlı evet. dönemlerde bir yandan babanızın yanında çalışıyorsunuz evet. bir yandan da 80'de işte evlendim evet. evlendikten sonra tabii babam yanında çalışıyorum işte belli bir haftalık kalıyorum o haftalık ancak kendimizi çeviriyoruz ama gençlik var bir tarafta bir şeyler lazım bir şeyler istiyoruz gezmek istiyoruz para yok dolayısıyla işte ikinci iş ne yapabiliriz diye birkaç tane ikinci iş yaptım bu ikinci işlerimden bir tanesi e, uçma yapma ben çok severdim çocukluğum hep uçma uçurarak geçti belki şimdi birazdan orayı da anlatırım o çok sevdiğim uçutmadan aslında e, para kazanılabileceği yapma yani, yani bir yapayım ve satayım oyuncakçıya diye bir arkadaşımın dükkanına götürdüm 10-15 tane e, verdiğimin ertesi hafta çağırdı beni dedi ki abi dedi, uçutmalarım bitti bana bir daha uçutma yapar mısın ben de olur dedi bir daha yaptım Sonra bir daha tekrar aldım. Birkaç tur yaptık orada. Sezon bitti ondan sonra zaten. Ee, uçurtma sezonu dediniz. Havaların güzel olduğu sezon. Aynen. Çünkü Çocukken çok seviyorsunuz uçurtmayı. Elbette. Gençliğinizde babanız top oynamaya kızıyor. Ama uçurtmaya kızmıyor. Uçurtma uçurtmayla bir bağınız var kopmayan. Evlendikten yani. sonra ek gelir olsun diye. Siz uçurtma o yapıyorsunuz. Eşiniz de yardım ediyor musunuz? Elbette o zaman zaten iki kişi var. Eşinize de öğrettiniz uçurtmayı. Elbette yapmayı. ona da öğrettim. Ve hala biz yapıyoruz. yani. Şu an mesela emekli oldum artık. Ee, böyle akşamları en azından kuyruk bağlarım hala. Yani e, ondan bir para kazanayım kısmında değilim. Ama gerçekten elim hala uçmadadır. Ne güzel. Peki o dönemde e, uçutma yapıyorsunuz ek gelir olsun diye bir arkadaşınızın önce dükkanına verdiniz. Doğru. Sonra baktınız orada satılıyor. O satıldığı fark edince e, evde hanımla şunu konuştuk. Biz aslında uçutma yapsak para kazanız biz bu işten. Ve ondan sonra kışa girdik. E, tüm kış boyu biz uçutma yaptık. Evimiz 3 odaydı. Arka oda dediğimiz küçük bir adamız vardı. Orayı full depoladık. Ee, Nisan ayına gelmedi. Yani bahar geldiği zaman biz artık salonun bir kenarına uçutma dizmeye başlamıştık. Ve sezona girer girmez Ondan tamamı sattık. Zaten esnaflarına gelen birisi olduğum için de o konuda hiçbir sıkıntım yoktu. Bayağı bir oyuncakçı ve kırtasiyacıya uçutma dağıttım. Ee, o yılın sonunda pardon ikinci yıl o yıl para kazandı. iyi para kazandı. Ee, ertesi yıl e, Sapanca Gölü kenarında arsa aldım. Benim için çok önemli bir şeydi. Uçurtmadan kazandığınız ya, 300, parayla. 300 metrekare bir akrabamızın orasına gidip geliyorduk. İşte satıyorum ve denk geldi. E, o yani bir arsam olması önemli değil. Arsayı uçurtmanın parasıyla almış olmam benim için çok önemliydi. Hmm. Bir sonraki senede de arabamı ilk araba arabamı şey de aldım. E, uçurtma parası Bunlar için bunlar benim için çok kıymetliydi yani. Uçurtma kazançtı bir o zaman gelir sizin için <gülüyor> o dönemde. Şöyle, şöyle yani... yani şimdi uçutmacılık yapmaya yaparsanız işte bir tane dükkan tutuyorsunuz, personel tutuyorsunuz, işte bir e, tezgah donatıyorsunuz, atölye kuruyorsunuz. Ama o zaman benim anlattığım dön o yok. Yani e, çıtasını alıyorsunuz, kağıdını alıyorsunuz, ipini alıyorsunuz. Geri her şeyi kendi evinizde yapıyorsunuz. Yani işçilikle işin içinde olduğu için kar oranı fazlaydı. Evet. O gün e, aldığımız işte, e, 300 liralar, 200 liralar bizim için çok kıymetli paralardı. E, o günlerin e, verdiği heyecanla Biraz da ben böyle e, sivil toplumculukla çok haşırlaşır olan birisiyim. Çocukluğumuzdan da e, öyleydi. Bunların da dış destekleriyle yani sivil toplumun ne olduğunu, e, toplumun e, onlara nasıl açılabileceğini, diğer taraftan esnaflığın da verdiği şeyle. E, rahatlıkla, rahatlık iletişimle. Rahatlıkla, evet iletişim Aslında. konusunda bir sıkıntım e, olmadığı için. E, uçutma yap satmaya başlamış. Üç sene sonra e, bir tane gazete e, bir uçutma bayramı diye bir etkinlik yaptı. E, dört yerde bir tane çamlıcadaydı. E, gazete gördüm dedim ben bunu hemen uçmaya götüreyim. Yaparken de aklıma şu var dedim bu gazete olduğuna göre pazar günü bunu yayınlayacak. Evet. Böylece ve, daha fazla kişi duyar. Benim diye de fotoğrafım siz. gözükecek Orada hemencik e, üzerine. Şimdi bu uman için rahatla söyleyebilirim. Eyüp kardeş uçutmaları kullanıyordum o tarihte. Yani bundan 37 sene, sene önce bahsediyorum. Üzerine Eyüp kardeş uçutmaları yazdım. Gittim e, çamlıcaya ve orada e, birinci oldum. ...en güzel uçutma birinci halde... ...hadla elimdedir. elindedir... Ee, ...en güzel uçutma e, bir şeyde... ...derecesinde Naci Osman ...o Naci Aköz diye onu kullanıyordum... Ee, ...rakipsiz birinci oldu yazıyor... ...o bana müthiş bir gaz verdi ama... Ne güzel. ...yani ben sanki... ...çok önemli bir yeri fethetmiş bir adam... Evet. İşte kimi görsem abi ben geçen işte filancı yere gittim işte birinci oldum filanları konuşuyorum. Bir uçurtmadı da gizli gizli reklamımızı yaptık aslında anladığım kadarıyla. Yok o şu an kullanmıyor böyle öyle bir, öyle bir işim Hayır şu an değil o dönemlerde o yıllarda evet. insanların belki sizi duymasını bilmesine vesile olmuştur o e, yarışma. O ama... Peki sonrasında o yarışmadan sonra siz uçurtmayla artık iyice haşır neşir olmaya başladınız herhalde bu e, işiniz haline dönmüştü zaten. E, İşim ama hep ikinci iş yani. Babanın, i̇kinci Şimdi iş. babanın yanında çalışıyoruz. E, işten çıktıktan sonra evde gece yapıyorsunuz bunu. Bırakmadınız yani. yani. Bir an konfeksiyon, terzi Yok. E, çalışmaları devam ediyor bir taraftan. Evet. Peki uçurtmayı devam ettiriyorsunuz. İnsanlar sizi duymaya başlıyor. Siz gitti haşır neşir olmaya başlıyorsunuz. Artık yarışmaya katıldınız. Yarışmada da ödül aldınız. Dur. Sonra ödül alamadım. Ödül alamadınız ama birinci oldunuz. Birinci oldum ama bak burası çok önemli. Çünkü bu... Benim e, uçutmacılık hayatımda Türkiye'deki uçutma tarihi aslında kırılma noktası oldu. Neden ödül? vermediler? O gün fark eder? etmedim. E, i̇şte birinci oldum. E, etkinlik bitti. Baktım, e, afişini falan topladı vatandaş. O gelen muhabir gidiyor. Hemen gittim. Abi dedim şey e, bize ödül vermeyecek misin? Ne ödül dedi. Edim birinci oldum. Onlar, o dedi ki bu uçutma bayramı, uçutma yarışması ney ki dedi. Ben de peki dedim. O zaman işte gazinin adı yazılı tişört verdiler bilahatlarımıza ve gitti. O gün sadece bende bir heves kırıklığı olmuştu. Bir ödül alamamaktan dolayı. Fakat bundan birkaç ay sonra, 3 ay mı 4 ay sonra 5 ay sonra bilmiyorum. Zihnime şu oturdu. Niye bunun bir yarışması yok? Sonuçta yarıştırdılar evet. işte Sen birincisine, ikincisine üçüncüsün dediler. Ve 1984 senede Türkiye'nin ilk uçutma yaşamasını ben düzenledim. 1984 yılı. 1984, 22'nin insandı. Üsküdar'ın Kısközesi'nin karşısındaki alanda ee, bir tane uçutma yarışması düzenledim. Benden bir hafta sonra o gazete ikincisini yaptı. Gene uçutma bayramı adlı yaptı ama... ...masanın kupa doluydu. İşte Erkekler <gülüyor> kızlar derecesi... ...küçükler büyük uçma falan filan. Yani bunu şunun için anlatmaya çalışıyorum. Onlar, hani O benden bir hafta önce yapsam... ...ben onu kopyalamış olacağım. Hayır. Hı -hı. O benden bir hafta sonra yaptı. bunun hepsi şeydir. Gazete küpürleri falan elimde hala. O Türkiye'de ilk uçma yarışmasıdır. Peki. Türkiye'de yapılan o ilk yarışma... ...bugün baktığım zaman her yıl 400-500 civarında... ...Türkiye'de uçma etkinlikleri yapılıyor. Festival, yarışma, şenlik adı altında... Türkiye tarihinde ilk uçurtma yarışma, yarışması. O dönem Elbette. 1984'te yapıldı. Siz uçurtmayla artık giderek artan bağınız. Evet. E, ya kopmamak üzere. Kopmamak üzere sıkı sıkı bağlar kurdunuz birbirinizle. Aynen. aynen. E, i̇ş hayat devam etti mi peki? Sonra onu bıraktınız mı? Nasıl oldu? Yok ben 29 yaşında babamla ayrıldım. Ayrıldığım zaman 3 tane çocuğum vardı. En küçük çocuğum daha 4 aylık daha hatta. E, yani konveksiyon olayı bitti bende. Evet. Ondan sonra reklamcılığa başladım. Dedim az önce dedim işte biraz böyle girişkenliğim var, i̇şte iletişim konusunda bir çok ama ama bir sıkıntısı yoktu, sıkıntı yoktu. E, reklam işlerine başladım. Reklamcılığın peşine koştu Türkan, e, bir savaş vardı, savaş çıktı o 92 yılında. Türkiye Allah Bulak esasında onu ben de iflas edenlerden bir tanesiydim. Daha sonra bir Hollanda maceram oldu, bir iki yıl Hollanda'ya gittim. Hollanda'ya gittiğimde de orası da yine benim için çok önemli. Yine kırılma noktalarına bir birkaç tane kırılma noktası vardır. Bir tanesi de buydu. Niye e, Hollanda'da bulunduğum vakitte e, arkadaşım bir tanesi geldi işte artık bir sene geçmiş herhalde. Dedi ki şey şey var. Rotterdam'dayım o ara. Evet. E, uçutma festival festivali var. Gelmek ister misin diye. Ben de tabii ki dedim. Eee uçutma, uçutma, konu uçutma sen, tabii orada. <gülüyor> aşağı yukarı bir yıldan fazla uçurtmadan uzak kalmışım Hollanda'da. Ee, ...ne yapabilirim diye düşündüm. Mi, bir tane şöyle bir... ...bir buçuk metre boyunda bir uçma yapayım. Üzerine Türk bayrağı koyayım. İşte orada uçurunca herkes bize baksın. Türk bayrağına. Bir, bir heves yaptık şu, şu masa gibi. Ee, gittik o şikayfenin kendine. Hollanda ile... ...İngiltere'nin birbirine baktığı sahil. Çok kembel bir sahildir ama. Tam uçma festivali sahil yani. Evet. Gittim oradan tam tepeden aşağı ince. Bir baktım böyle havaya. Müthiş. Yani devasa uçmalar böyle peş peşe birbirine bağlı işte 50 tane 100 tane uçmalar ejderhaları ne bileyim işte e, ne bileyim çeşitli hayvan figürlerinden çok bol miktar uçma var ve o gün kendime kendime evet. dedim ki Mehmet uçutma senin bildiğin uçma değil ya yani, üç tabi kağıt değilmiş bu başka bir şey O, zaman o kadar Uçut... sizin için üç tabi kağıt değil mi Evet üç tabi elbette üç tabi kağıdın farklı versiyonları vardı şey i̇şte, elmaydı modelli, yıldızlı pöfurlu yapıyoruz ama o uçmalar ben ilk defa orada gördüm. Evet. O gün katıldım. Mansiyon bile alamadım. Çünkü bambaşka bir dünyayla, dünyadaydım. Ertesine orada tekrar girdim. 95 senesinde Türkiye'ye geri döndüm. 96 senesinde e, bir uçma etkinliği daha yaptım. Belediye isimlerine pas geçiyorum burada herhalde. Evet. E, Çamlıca'da bir uçma etkinliği yaptık. O etkinliğinin bir sonrasında 97 senesinde Türkiye'nin ilk uluslararası uçma festivali yaptım. İşte o ilk uluslararası festivali yapacağım zaman da Hollanda'da tanıştığım biri Van Dijil diye bir kadın var. Benle aynı yaş, uçtum acaba çok profesyonel birisi. Ondan çok ciddi destek aldım. Mesela almayadan, darmaktan falan insanları o getirdi. Ama o günler olmasaydı, işte biraz daha anlatacğam şeyler bugüne gelmiyor. Uçurtma müzesine falan gelmeyecekti. Yani. Evet, aslında programımızın bu bu dakikasına kadar dinleyen dinleyicilerimiz bu kadar çok uçurtmadan bahsedince herhalde anlamışlardır da efendim programımızın konu Mehmet Naci Aköz, Türkiye'nin ilk uçurtma müzesini kuran kişi, aynı zamanda şimdi ilk uçurtma kütüphanesinde kurdu kendisi. Evet. Uçurtma tutkunu bir e, uçurtma sevdalısı var şu anda karşımızda. E, ve onun yaşam öyküsünü sizlerle paylaşıyoruz. Uçurtmaya sevdayla bağlı ve hayatının neredeyse tamamında çocukluğundan başlayıp hayat, bugüne, bu yaşına kadar ki olan süreçte hep o uçurtma tutkusuyla dolu yıllarını paylaşıyor bizimle. E, ve şu anda da e, Türkiye'de uçurtmayla aslında özdeşleşmiş bir isimsiniz siz. E, Türkiye'ye döndünüz. E, uçurtma festivali yaptığınız Peki ondan sonraki süreçte nasıl oldu uçurtma müzesine kadar nasıl geldik birazcık onlardan bahsedelim mi? Elbette aslında araba gelmek için şu satır başlarını geçmekte fayda var zannediyorum. Sen 83 senesinde o, e, e, etkinlikten sonra 84'de ilk uçurtma yarışmasını yaptım. 86 yılında ilk Uçurtmacılar Birliği'ni kurdum Türkiye'de. Evet. 10 yıl sonra 96 yılında ilk Uçurtmacılar Derneği'ni kurdum. Ondan iki 2 sene sonra Uçurtma Kulübü'nü kurdum. Ondan sonra 2005 senesinde Uçurtma Müzesi'ni kurdum. Yani Uçurtma Müzesi mesela benim müzede en çok aldığım sorulardan bir tanesi şudur. Aa, ne kadar güzel bir şey. Tebrik ediyorum sizi. Peki nasıl aklınıza geldi? Ya akşam yaptım gece rüyamda görüyorum yok öyle bir şey. Aklınıza gelmedik ben, zaten hayatınızın ortasındaydı evet. uçurtma. Ben 25 senesinde uçurtma müzesi kurduğum zaman zaten 19 sene koleksiyonerdim. Evet. Ama bütün bunlar hep birbirini besleyen şeyler. Şu an e, uçurtma müzemiz Türkiye'de dünyada 18 tane uçurtma müzesi var. Bunun bir tanesi Türkiye'de o da bizim müzemiz. E, müzemizde e, toplam 6 kıtadan toplamış. 6 kıtan hepsinden 33 ülkeden toplamış 2500 tane fazı fazla parça var ürünlerin. Bunun 1200 civarı uçurtma diğerleri yayınlar ki o yayınları kütüphane haline dönüşürdük. Uçutma malzemesi ve objeleri demiş, ürünler var. Gerçekten görmeye değer bir şey. Yani uçutma deyince sadece çocukların gelip gördüğü bir yer gibi düşünmeyin. Hayal etmeyin. Yetişkinler de Yetişkinlere yönelikli vardı. uçurtmalarımız var, var Onları da Yetişkinler geldiğinde hitabede. bile zevk alabilecekleri Tabii. bir yer orası Zaten çocuk yetişkin Uçurtmadan zevk almayan kişiler var mıdır ki Aynen. Yani e, Kendi çocukluğumdan da baktığımda Çocukluğumda ben de uçurtma tutkunu bir çocuktum Aynen. O yıllarda Büyük bir sevgiyle uçurtmaya çalıştık Az önce programdan önce e, Mehmet Bey ile konuşurken de bahsettim Yaklaşık bir sene o uçurtmayı Havaya kaldırabilmek için uğraştım Nasıl Doğrudur. iyi uçurtma yapılır diye en sonunda öğreniyorsunuz işte çocuklukta insana herhalde kattığı en önemli şeylerden bir tanesi. Yani basit bir şey gibi Geometriyi öğreniyorsunuz, matematiği öğreniyorsunuz, tabii ki, tabii, tabii, oradaki tabii. o dengeyi öğreniyorsunuz. Tabii. Rüzgara karşı koyarsa işte onun kuvvetiyle yukarı kalkmasını. Bak. Bak, aslında bilimin okulda derslerde gördüğünüz birçok şeyin pratiğini birebir Kesinlikle. uçurtmayla çocuklukta öğreniyorsunuz. Kesinlikle. aslında uçma uçurtma bir projedir. Evet. Uçurtma matematiktir. Uçurtma fiziktir. Fizik kısmını alayım. Bir tane incecik bir ipi gökyüzüne gönderiyorsunuz. O incecik ipin üzerinde bir milim kalınlık ipin ucunda bir kütle var. Ve bu kitle, kitlenin e, eğibini, toplam yuvarlağını, kuyruk uzunluğunu hepsi iyi hesap edeceksin. Neye göre? Rüzgara göre. Fizik işte. Evet. Peki. Şu anda e, biz dinleyen dinleyicilerimiz ziyaret etmek isterse uçurtma müzesi nerede? Uçurtma müzesi çok kolay bir yerde. Neresi çok kolay? Üsküdar'daki Marmara istasyonu aramız 200 metre. Marmara ile bizim müzemizin arasında bir tane cami var, büyük bir cami, yeni cami denilen bir cami var. Caminin ön tarafı Marmara'ya bakıyor, arka tarafı bizim müzemize bakıyor. O kadar kolay bir yer bir kere. Marmara'dan çıkacaklar, caminin arkasındaki bir gelince, bir kapıdan gidecekler, arka kapıdan çıkacaklar bizim müze. Çıktıklarında uçtuğum müzesini bulacaklar. Bulamazlarsa internet sitesine girdiklerinde telefon numarası var, oradan arayacaklar. Aynen. Gelip Uç, alır. Uçma müzesi oradan. dedikleri zaman zaten internette bulacaklar bizi. E, müzemiz resmi tatil günleri dışında tüm yıl boyu açık, Hı -hı. ücretsiz. Herhangi bir ücret almıyoruz. Ee, ancak uçurtma müzesinin içine gelip bir de uçurtma okulumuz var. Evet. Aynı, aynı anda 200 öğrencinin ders görebildiği atölyeler yapıyoruz. Çocuklar ve uçurtmayı eğer üretiyorsunuz. Eğer atölyeye katılırlar malzeme bedeli olan küçük bir meblağ alıyoruz. Ama dediğim gibi müzeye gelip gezmek isterlerse ücret tamam. almıyoruz. Ee, araştırmacılar için söylüyorum. Araştırmacılar özellikle üniversite öğrencilerine falan bunlar gelirlerse bütün kütüphanenin imkanlarını onlara veriyoruz. Oda var, masamız var imkanları veriyoruz, okuyorsunlar, fotoğraf çeksinler, foto hepsi serbest. Serbest Bir şey eklemek istiyorum, oraya atladım. Ee, İslam uçmazlar Derneği bu yıl bir karar aldı, ee, aldı karar adı şu şeytan uçma. Bizim kendi kültürümüzdeki en özel oyuncak şey modellerin biridir. A4 kağıdına katlayarak yapılan bir uçma var. Şeytan uçma. Basit. Evet, çok basit. a 4ten çocuk A4'den katlıyoruz. bulamadığımız, kuyruğu, evet. şeyler. Aynen. Biz bu yıl 50 bin tane ücretsiz dağıtıyoruz bunları. Bu 50 bin tane teker teker dağıtmamız elbette mümkün değil ama bunları ben özellikle radyodan sizin aracınızda bunu söylemeyi e, çalışıyorum. Çünkü biz bunları okullar ve sivil toplum örgütler üzerinden e, dağıtıyoruz. E, bize iki satır mail yazsınlar. De, ki ben plancı kurumdan arıyorum. Bizim işte 3 tane öğrencimiz var, 500 tane öğrencimiz var, 1000 tane öğrencimiz var ne bileyim 100 tane. Biz bunda hiçbir bedel almadan sadece kargo parası ödüyorlar kendileri. Nereye ki, mail yazacaklar? E, uçma müzesi diye girsinler. Uçma müzesi de, de girdiği zaman e, telefonlar, e, adresleri var. Oraya iki satır mail atsınlar. E, biz onlara gerekli bilgileri gönderiyoruz zaten. Ondan sonra kaç tane öğrenciler varsa da bunları ücretsiz gönderiyoruz ki bu e, model unutulmasın. Ne kadar güzel. Evet. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, şu anda kaç yaşındasınız Mehmet Türey? 60. 60 yaşındasınız. 60 Geçimden senelik. Yani. Evet daha bir önümüzde iki bu kadar daha olduğunu düşünürsek. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Allah uzun ömür versin. E şimdi... 60 senelik bir ömür düşündüğümüzde evet. ve siz çocuklukta kendinizi bildiğinizden beri uçurtma hep hayatınızda... ...çocukluğunuzda, gençliğinizde, sonraki dönemlerde, önceleri ekişi olarak, sonra hayatınızın odağında... Evet. E, ...şu an hala 60 yaşında akşam evde otururken bile otomatik olarak elimle Aynen. uçurtma kuyruğu yapıyorum diyorsunuz. Aynen. E, zor bir soru soracağım o zaman size. Sizin için uçurtma ne demek? Uçurtma bir kere özgürlük demek. Uçurtma heyecan demek. Uçurtma bahar demek demek. Uçurtma e, hele 3-6 yaş çocukların mutlaka ellerini tırnakisine bulaşması gerektiği bir şey. E, okul çocukların mutlaka bunun bir şekilde e, öğrenmesi gerekiyor ama bu dediğim gibi sadece çocuk oyuncağı değil. Bu buradan bizi dinleyen babalara öncelikle söylüyorum. Lütfen yılda bir iki defa ödev veriyorum. Şu an hocayım ben. Ödev veriyorum. Yılda bir kere hiç olmazsa çocuklarına kendileriyle birlikte malzemesini beraber gitse varsınlar. Evde beraber yaptıklar. Çok kolay bizim sitede girebilirler. İnter'de girsinler uçma nasıl yapılır diye kodlasınlar. enter yaptıklarında yıllarla benim şu an 50 tane pasif videom var şeyler öğrenciye evet. hazırladım. Videolarla, metinlerle nasıl yapacağını Çok rahat oraya bakarak yapabilirler. Yaptıkları kendileri eli bulaşsın, annesinin eli bulaşsın ve beraber hafta sonu gelsin uçursunlar. Çok zevk alacaklar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun programımıza katıldığınız. Ben teşekkür ederim. Ama Bizlerle... bekliyorum tabii ki. Evet. Bizlerle yaşama öykünüzü paylaş Eyvallah. İyi ki varsınız ne güzel Uçurtma deyince bile benim şahsen yüzüm gülüyor Çocukluğuma gidiyorum evet. Özgürlük dediğiniz gibi uçurtma her şeyden öte Bahar dediniz çok doğru Uçurtma dışarıda oynanacak mevsimlerde Dışarı çıkılabilecek mevsimlerde yapılan bir şey evet. Ama bugün kıyasladığımızda Baktığımızda aslında büyük şehirlerde O kocaman kocaman binaların arasında Alışveriş merkezlerin içerisinde sıkışmış çocukları düşündüğümüzde Çok da herhalde büyük şehirlerde Uçurtma uçuracakları alanlar yok e, keşke Var, az, hep, az, az, maalesef, hiç çok diyemeyiz tabii ki. Ama işte e, uçurtmayla büyüyen nesiller, az önce de bahsettiğimiz gibi. Bir kere problem çözmeyi bile, iyi bile Uçurtmadan öğreniyorlar evet, elbette, Ve evet. doğayla başka bağlar kuruyorlar Doğaya çıkmak, kırlara çıkmak O kırlarda, yemyeşil kırlarda, masmavi Gökyüzünde rengarenk uçurtmaları uçurmak Çocuklara başka bir özgüven veriyor Evet. O yüzden bu doğayla bağlarını Koparmamız lazım çocuklarımızın diye düşünüyoruz Buradan anne babaları da sesleyelim Alın çocuklarınızı hafta sonları Şehrin dışına gidin, basit internetten Çok rahat öğrenebileceğiniz şekilde yapın uçurtmalarınızı Ve çocuklarınızın da ileride dönüp Çocukluğuna baktığında hatırlayacağı uçurtma alanları. Olsun hayatlarında Hayır. Çok teşekkür ediyoruz Bugün de programımızın sonuna geldik Sizlerde benim de anlatmak istediğim bir yaşam öykümü var Paylaşmalıyım muhakkak derseniz Ya da programımızı takip etmek, konuklarımızı görmek Geçmiş program kayıtlarımıza ulaşmak isterseniz Facebook üzerinden e, Kentin Gizli Öyküleri isimli bir sayfamız var Sayfamızı takip edebilirsiniz İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Bizler yine burada olacağız Sizleri de bekleriz Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demiral. Tekrar görüşünceye dek oystücke Kentin Gizli Öyküleri Kentin İsimsiz Kahramanları ve İlham Veren Yaşamları Sıradan İnsan Öyküleri Hazırlayan ve Sunan Kenan Doğan